Mürselat suresi Mekke'de inmiş olup 50 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik için birbirinin peşinden gönderilenler, esip savuranlar, tohumlarını yaydıkça yayanlar, hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt edenler, hak sahiplerine özür yahut haksızlara tehdit olarak vahyi getiren melekler hakkı için size vaad edilen mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar parçalanıp savrulduğu zaman, resullere ümmetleri hakkında şahitlik vakitleri belirlendiği zaman beklenen kıyamet kopmuştur. Bunlar hangi güne ertelendiler? Hüküm gününe. Hüküm günü nedir bilir misin? Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine biz o peygamberleri reddedenlerden öncekileri yok etmedik mi? Sonra gidenleri de onların ardına takarız. İşte suçlu kâfirlere biz böyle davranırız. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Sonra da o meni nutfesini belirli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Biz işte böyle takdir ettik. Ne güzel takdir ederiz biz. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine, gerek diriler ve gerek ölüler için biz dünyayı toplanma yeri kılmadık mı? Orada sağlam yüksek dağlar yarattık ve size tatlı bir su ihsan ettik. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine, nankörlere ise şöyle denir: Haydi, durmayın, yalan dediğiniz o azaba girin bakalım. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin. Gidin ama, O, ateşten sizi korumaz. Gölgelik olmaz. O, birer saray gibi kıvılcımlar atar. O kıvılcımlardan her biri, Sanki birer deve yavrusudur. Hakkı yalan sayanların, O gün vay hallerine. Bugün, kafirlerin konuşamayacakları bir gündür. Kendilerine konuşma izni verilmez ki, Özür dilesinler. Hakkı yalan sayanların, o gün vay hallerine. Bugün karar ve hüküm günüdür. Sizi de önce gelip geçmiş olanları da bir araya topladık. İşte hepiniz bir aradasınız. Kurtulmak için bir önleminiz, bir hileniz varsa hiç durmayın, derhal uygulayın. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa o gün gölgeliklerde, pınar başlarındadırlar arzu ettikleri her türlü meyveyi bulurlar. Dünyada yaptıklarınızdan ötürü, afiyetle yiyin için. Biz, iyi hareket edenleri, işte böyle ödüllendiririz. Hakkı yalan sayanların, o gün vay hallerine. Ey kâfirler! Yiyin, azıcık zevk edin bakalım. Gerçek şu ki, siz mücrimsiniz. Hakkı yalan sayanların, o gün vay hallerine. Onlara, Haydin Allah'a boyun eğin denildiğinde boyun eğmezler. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Artık bu Kur'an'a da inanmazlarsa hangi söze inanırlar acaba?